Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emme vaat. <gülüyor> Müslüman Kadının Şahsiyeti isimli kitabımızı ders yapmaya devam ediyoruz. Bugün inşallah kitaptan birinci konuya başlayacağız. O da kitabımızın 21 ve 23. sayfaları arasında olan Müslüman Kadının Rabbine Karşı Görevleri bölümünü işleyeceğiz. Müslüman Kadının Rabbine Karşı Görevleri. Müslüman Kadının Rabbine Karşı Görevlerini anlatırken zaten hatırlarsanız, kitabımız Müslüman Kadının Şahsiyetini 9 başlık altında ele almıştı. Her bir başlıkta Müslüman Kadının bir noktaya karşı sorumluluklarını anlatacaktı. İlk bölümü de Müslüman Kadının Rabbine Karşı Görevleri bölümünü ayırmış oldu. Birinci başlığımız da nedir? Mü Müslüman kadın, mümin kadın imanlıdır ve aynı zamanda şuurludur. Bu birinci başlığımız. Mümin kadın imanlıdır ve mümin kadın şuurludur. Müellifin kitabın en başına girişine Müslüman kadının imanlıdır demesi çok yerinde bir e, tespit olmuş. Yani bir insan İmanı öğrenmeden önce onun dinini öğrenmesi ve Allah'a kulluk yapması mümkün değildir. Onun için Allah Azze ve Celle peygamber gönderdiğinde ya da semadan kitap indirdiğinde ilk başta Müslümanlar imanı öğrenmişlerdir. İmanı öğrendikten sonra şeriatın kalan yükümlülüklerini, sorumluluklarını öğrenmişlerdir. İmam Bukhari ile Müslüm'ün Huzeyfer radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki, nəzal al-amanetu, fi jizr qulub el rical. emanet yani iman yani teklif yani sorumluluk ilk başta insanların kalplerinin köklerine indirildi diyor. Thumma alimu min al-Qur'ani, thumma alimu min Sonra Kur'anı öğrendiler, sonra Sünnet'ten bazı şeyler öğrendiler diyor Huzeyfe radıyallahu an. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden. Demek ki Allah azze ve celle müminlere Kur'an'ı öğretmeden önce, Peygamber'in öğretilerini öğretmeden önce, önce onlara emaneti öğretmiştir. Yani önce onlara iman etmeyi, Allah'a inanmayı, Allah'a teslim olmayı, Allah'a tevekkül etmeyi, Allah'ın varlığını hissetmeyi, iman dediğimiz şeyi önce onlara öğretmiştir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden cündep radıyallahu anh, i̇bn rivayet ediyor bunu. Biz Allah Resulü'nün yakınında bulunan gençlerdik. Biz önce Allah Resulü'nden imanı öğrendik. Ondan sonra Allah Resulü'nden Kur'an'ı öğrendik. Ve biz Kur'an'ı öğrendiğimiz zaman Kur'an ile imanımızı arttırdık diyor. Radiyallahu anh. Demek ki ablalar her şeyin başı, her şeyin özü kişinin imanı öğrenmesi imanı kalbine güzel bir şekilde yerleştirmesidir. Eğer iman bir Müslümanın kalbine güzel bir şekilde yerleşirse, Müslümanın kalbinde muhkem bir hale gelirse iman, ondan sonra öğreneceğiniz şeriat da, ondan sonra öğreneceğiniz Kur'an da, kitap da, sünnet de, insanlara karşı sorumluluklarınız da hepsi yerli yerine oturur ve bunları yapmakta zorlanmazsınız. Rahat bir şekilde bunları yapabilirsiniz. Fakat insan önce imanı değil de Tam tersinden önce bilgiyi öğrenirse, önce talimatları öğrenirse fakat o talimatların hayata geçmesini sağlayan iman insanın kalbinde yerleşmemişse, muhkem hale gelmemişse insanın dininde istikamet üzere olması mümkün değildir. Şimdi şunu hiçbir zaman unutmayacağız ki ablalar Allah Azze ve Celle bizden sadece müminler olmamızı istemiyor. Sadece inanan insanlar olmamızı istemiyor. Bununla beraber Allah bizden istikamet üzere olmamızı istiyor. Yani Allah'ın veya dinin bizden istediği en önemli mesele nedir? İman ve istikamettir. Ondan dolayı adamın biri İmam Müslim'i rivayet ettiğine göre Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip ona Ey Allah'ın Resulü bana öyle bir söz söyle ki senden sonra bir daha hiç kimseye soru sormayayım. Yani öyle bir cümle olsun ki toparlayıcı bir cümle olsun. Ben onu yaptığımda dinimde hiç kimseye ihtiyacım kalmasın dediğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki İman et sonra istikamet üzere ol. İman et sonra istikamet üzere ol. Şimdi demek ki Allah'ın bizden istediği şey Yani tabi ona şu şekilde dedi Peygamberimiz şöyle söyledi. قُلْ اَمَنْتُ billahi فُمَّ اصْتَقِمْ De ki ben Allah'a iman ettim. Sonra istikamet üzere ol. Demek ki siz İslam'a girdikten sonra mesele bitmiyor. Bir de mesele sizin çizginizi koruyabilmenizdir. Yani kendinizi sırat-ı müstakim üzerinde, cadde üzerinde muhafaza, muhafaza edebilmenizdir. Peki bunun yolu nedir? İşte bunun yolu bu, bu derste anlatacağımız şeydir. İmanı doğru anlar, imanı doğru öğrenir iseniz eğer Allah'ın izniyle şeriatın talimatlarını öğrendiğiniz zaman İstikamet üzere kalmak, Allah'ın razı olacağı bir kul olmak, Allah'ın hoşnut olmayacağı amellerden kaçınmak, bunlar sizin için kolaylaşır. Ama Allah muhafaza, bugünün insanının çoğunlukla yaptığı gibi imansız bir şeriat öğrenirseniz, imansız yasalar öğrenirseniz eğer, insanların sizi gördüğü yerde Müslüman olursunuz, insanların sizi görmediği yerde ise asla bir Müslümana yakışmayacak davranışlar sergilersiniz başınızda sizi cezalandıracağını düşündüğünüz bir sistem olduğunda kendinize çeki düzen verirsiniz. Ama o sistemden kendinizi uzak hissettiğinizde Allah'ın size yasakladığı ne kadar sınır varsa o sınırları çiğnemeye başlarsınız. Onun için önce imanı öğreneceğiz. İmanı öğrenirsek iman bizi İslam üzerine inşallah istikamet, istikamet üzere kılacaktır. Peki mümin önce imanı öğrenecek dediğimizde, yani önce imanı hissedecek dediğimizde neyi kastediyoruz? Ben şöyle bir program zikredebilirim size. Yani Müslüman bir kadın Allah'a yönelmeye karar verdiğinde şu dört şeyi çok güzel bir şekilde öğrenmesi gerekir. Ve bu dört şeyi hayatına tam anlamıyla muhkem bir şekilde yerleştirmesi gerekir. Bir, La ilahe illallah nedir? Ve hangi La ilahe illallah kula Allah katında fayda verir? Bilinci öğrenmesi gereken mesele, mesele budur. Dinin özü, bütün peygamberlerin ortak daveti, İslam'ın ancak kendisiyle sahih olmuş olduğu şey budur. La ilahe illallah. Bunun içinde ne yapmak lazım ee, ablalar? Kişi la ilahe illallah'ı, la ilahe illallah'ın şartlarını, ne yaptığı takdirde la ilahe illallah'ın kendisine fayda vereceğine dair dersler dinlemeli, kitaplar okumalı. Buna yönelik çalışmalara katılmalıdır. Bu bir. İki, İslam'ın ikinci yarısı olan Muhammedun Resulullah. Allah Resulüne olan imanımız ne anlama geliyor? Ve Allah Resulüne olan imanımız neyi gerektiriyor? Ne yaptığımız takdirde hakkıyla Resul'e iman edenlerden oluruz? Ne yaptığımız takdirde sadece sözde iman edenlerden oluruz? Buna dair kişinin bazı çalışmalar yapması gerekiyor. Üç, Kişiyi İslam dininden çıkaran şeyler nelerdir? Yani La ilahe illallahı bozan esaslar nelerdir? E, kişi bilerek veya bilmeyerek ne yaptığı takdirde kişi imanını zedelemiş olur ve imanını bozmuş olur. Bunu kişi öğrenecek, bunun üzerine yoğunlaşacak. Dördüncü olarak da iman esasları dediğimiz Cibril hadisinde varit olmuş olan Allah'a iman, ahiret gününe iman Kitaplara iman, rasullere iman, meleklere iman ve kadere, hayrına ve şerrini Allah'tan olduğuna dair kişinin iman, iman etmesi. Sonra da kişi bu maddeler üzerine yoğunlaşacak. Eğer bir Müslüman kadın Allah'tan hidayet talep eder, elinden gelen çabayı ortaya koyar, sözün en güzelini dinler ve kulak verirse bu zikretmiş olduğumuz çalışmaları, detaylı ve tafsilatlı bir şekilde de yerine getirirse, bundan sonra anlatacağımız bütün sorumluluklar onun için kolaylaşır. Lakin burada bir sorun yaşar. İmanı tam anlamıyla, hakıyla imanı anlamış olmaz ise, eğer kişi, o zaman Allah muhafaza kişinin imanında sorun olur. Tabii bununla beraber benim size söylemek istediğim bir şey daha var, o da şudur. Şimdi sizler inşallah her biriniz eğitici olacaksınız. İnsanlara dersler veriyorsunuz da zaten. Yani sadece olacaksınız değil, şu anda da insanlarla ilgileniyorsunuz. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Bir toplumu değişip dönüştürmek istiyorsanız, bir topluma İslam'ın güzelliklerini yerleştirip onları cahiliyenin kötülüklerinden kurtarmak istiyorsanız, ister bu siz olun, bir birey olun, ister bu bir topluluk olsun karşınızda fark etmez. Eğer bu Rabbani metodu izlemezseniz, yani Huzeyfe'nin söylediği, Emanet önce insanların kalplerine indiği, cündebin söylediği, biz önce imanı, sonra Kur'an'ı öğrendik. Eğer siz bunun ile, bu Rabbani yöntem ile kendinizi ve insanları eğitmezseniz, hiçbir zaman istikamet üzere bir İslam toplumu ortaya çıkarmanız mümkün değildir. Hayal dahi, hayal dahi olamaz. Çünkü kim yolu, yolun esaslarını gözeterek takip ederse menzile ulaşır, neticeye ulaşır. Kim yolu, yolun esaslarının dışında bir şekilde yola giderse yolu takip ederse onun menzile ulaşması mümkün değildir. Sonuca ulaşması mümkün değildir. Bugün belki şu sorunun cevabını da verebiliriz. Birçok İslami çalışma var. Toplumun ıslahı ve toplumun değişip dönüşmesi için cemaatler, bireyler, davetçiler ciddi anlamda bir çaba ortaya koyuyorlar. Ama biz istenen sonucu değil istenen sonucun en basit halini dahi alamıyoruz. Umduğumuzu bulamıyoruz. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi insanların e, toplumu değiştirirken veya ıslah ederken e, Rabbani metoda, Nebevi metoda değil de e, daha farklı bir takım metotlara tabi olmalarından kaynaklanıyor. Peki bu metodun birinci taşı nedir? Temel taşı kendimize ve insanlara öncelikle imanı, imanı öğretmektir. Müslüman kadın imanlıdır. Ve Müslüman kadın şuurludur. Şimdi bizim kitabımızda ablalar, siz de görmüşsünüzdür zaten, bir insan iman ettiğinde hayatında ne tür değişiklikler oluyor'a dair müellif bize bazı örnekler verdi. Yani Hacer annemizin kıssasını verdi. Bir de sıfat sof ve kitabında ve fevayet Ayan kitabında Ömer radıyallahu anh'ın başından geçen bir Müslüman genç kızla ilgili bir örnek verdi bize. Fakat biz isterseniz şöyle yapalım. Yani sadece bu örnekler üzerinden gitmeyelim de. Mesela imanın altı esasını ele alalım. İmanın altı esasına inanan bir insanın hayatında ne tür değişiklikler olur? Mümin bir kadına nasıl faydası olur veya mümin bir erkeğe? Biraz isterseniz onlar üzerinden duralım. Onların üzerinde duralım. Kitabımız bize birinci örnek olaraktan neyi verdi? Bize Allah'a iman meselesini verdi. Yani bir Müslüman kadın Allah'a hakkı ile iman ettiğinde onun hayatında ne tür değişiklikler oluyor? Tabii ablalar şunu altını çizerek belirtmemiz lazım. Biz Allah'a iman dediğimizde bugün beşeriyetin insanlığın en acı kör düğümü nedir? Allah'a iman dendiğinde Allah'ın varlığına inanmayı anlamalarıdır. Yani bugün insanların çoğuna sorsanız e siz Allah'a inanıyor musunuz deseniz tabii ki Allah'a inanıyoruz diyecekler. Ateistlik geçmişte olduğu gibi günümüzde de çok bireyseldir. Yani çok dar bir alanda vardır. Ama insanların çoğunluğu Allah'a iman ederler. Fakat Allah'a iman etmeyi nasıl anlarlar? Allah'ın varlığına iman etmek olarak anlarlar. Yani Allah vardır şeklinde anlarlar. Ebu Cehil'in anladığı gibi günümüzdeki Allah'a şirk koşan insanların anladığı gibi. Biz Allah'a iman dediğimizde neyi kastediyoruz? Allah'ın kendini tanıttığı şekilde alemlerin Rabbi olan Allah'a iman etmek. Allah'ın kendisini tanıttığı şekilde alemlerin Rabbi olan Allah'a iman, iman etmek kastediyor. Yani daha açık bir ifadeyle Allah'ın Kur'an'da Allah kendini neyle tanıtır? Bazı isimler üzerinden tanıtır. Yani mesela Allah der ki ben er-Razzak'ım. Sen Allah'ın er olduğunu bildiğinde bir isim olarak onun bir sıfatını da bilmiş olursun. İnsanların ihtiyaçlarını karşılayan, onların maddi manevi rızıklarını veren alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Sen bunu bilmiş olursun. Kastettiğimiz budur. İsimleri ve sıfatlarıyla Allah Azze ve Celle'yi hakkıyla tanımaktır. Mesela bir mümin Allah'ı hakkıyla tanıdığında neyi bilir ablalar? Şunu bilir. Allah onu görüyor. Allah onu duyuyor. Allah onun yaptıklarından haberdardır. Allah onun içinden geçirdiği en ince düşüncelere bile şahit, en ince düşüncelerden bile kabir ve ona karşı latiftir. İnsan bilir ki dönüş Allah'adır. İnsan bilir ki ihtiyacı olan her şey alemlerin Rabbi olan Allah'ın elindedir. İnsan bilir ki bütün dünya bir araya da gelse, eğer Rabbi onun yanında ise, ona destek oluyor ise, Allah'ın dostluğunu kazanmış ise, bütün dünya da bir araya gelse, o dünyanın insana verebileceği hiçbir zarar yoktur. Böyle Allah'a bu şekilde inanan Müslüman bir kadın, elbette ki kendisine çeki düzen verecektir. Sözleri güzelleşecektir. Davranışları güzelleşecektir. İbadetleri güzelleşecektir. Kendine karşı davranışları değişecektir. Çünkü merkeze, hayatın merkezine alemlerin Rabbi olan Allah'ı Allah'a koymuştur. Mesela burada bize bir tane örnek verdi. Allah'a inanan bir kadının nasıl istikamet üzere olacağına dair bu örnekte kimin örneğiydi? Hacer annemizin örneğini verdi. Bunu bize kim naklediyor? Hadis olarak İmam Bukhari bunu bize naklediyor. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı al hanımını ve çocuğunu götür. İşte bugünkü Kabe dediğimiz yerde onları bırak ve sen tekrardan oradan gel dediğinde Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam çocuklarını aldı götürdü oraya bıraktı. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle İbrahim Aleyhisselam Allah'a dua ederken diyor ki ben çocuklarımı bi vadin geyri dizr'in hiç bir ot olmayan bir vadiye bıraktım diyor. Yani öyle bir yere bırakmış ki çocuklarını ne yiyecek var, ne içecek var. Ne kuş geçiyor, ne kervan geçiyor, ne insan geçiyor. Hiçbir şey hiçbir şey yok orada. Peki İbrahim Aleyhisselam'a götür çocuğunu ve hanımını oraya bırak dediğinde Allah Azze ve Celle... Hiç tereddüt etmeden ya Rabbi iyi de ben bunları buraya bırakacağım ama bunların yiyeceğini kim karşılayacak? Bunların içeceğini kim karşılayacak? Bir parçalayıcı hayvan bunlara musallat olduğunda bunları onlardan kim koruyacak? Niye İbrahim Aleyhisselam bu soruları sormadı? Haşa ve kella İbrahim hanımı konusunda duyarsız, çocukları konusunda duyarsız, umursamaz bir adam mıydı? Bundan dolayı mı İbrahim Aleyhisselam böyle yaptı? Hayır. Hayır. Veya bir adım daha ileriye götürelim meseleyi. Hadi İbrahim bir peygamberdi. Direkt Allah'tan vahiy alıyordu. Peki hanımı Hacer. Onu getirip öyle bir yere bıraktığında çocuğuyla beraber. Hadi bir anne kendini düşünmez onu anlarız. Ama bir annenin çocuğunu düşünmemesi mümkün mümkün değildir. Hacer annemiz dönüp ona dediğinde "Ey İbrahim, nereye gidiyorsun? Bizi buraya kime terk ediyorsun?" İbrahim Aleyhisselam dönüp arkasına bile bakmadı. Ki burada hani işin bu boyutuna çok fazla vurgu yapılmamış. Ama siz asıl işin bu kıssa içerisindeki bu boyutuna bu boyutuna dikkat edeceksiniz. Allah'a gönülden teslim olmuş olan dava insanları Allah onlara bir şeyi emrettiğinde arkalarına dönüp bakmazlar. Çevreden gelen seslere iltifat etmezler. Dünyanın süsü onların gözünü kendine kaydırmaz. İnsanların konuştuğu boş meseleler onları oyalayıp aldatmaz. Çünkü onlar gözlerini gayelerin gayesine dikmişlerdir. Onların gözleri bütün insanlığın kendinden ötürü yaratıldığı alemlerin Rabbi olan kulluktadır. Bundan ötürü onlar sağa sola bakmazlar. Yani burada sağa sola bakmaktan kastedileni başımızı çevirip sağımıza ya da başımızı çevirip solumuza bakmak olarak anlamayın. Bazı insanlar vardır. inandıkları davaya tam anlamıyla gönül vermedikleri için çocuğu ağladığı zaman gözü çocuğuna takılır. Yani çocuğun varlığı onun dinine hizmet etmesine bir engeldir. Eşi söylendiği zaman eşinin söylenmesinden korktuğu için Allah'ın davasından geri durur. Veya bakar insanların yediklerine, giydiklerine, içtiklerine, oturdukları evlere ben niye onlar gibi olmayayım düşüncesi onu davasına hizmet etmekten alıkoyar. Ama ihlaslı bir şekilde davaya gönül vermiş olan insanlar İbrahim aleyhisselam gibi hanım da çağırsa, çocuk da ağlasa Dünya bütün süsüyle insanların gözünün önüne kendini sergilese dönüp bakmazlar ona. Çünkü onların gözü görebilecekleri her şeyden daha değerli ve daha önemli olan bir yere takılmıştır. O da alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasıdır. Hiçbir şey ona denk değildir. Hiçbir şey onunla kıyaslanamaz. Aynı teslimiyeti biz Allah Resulü'nün ashabında da görüyoruz. Yani Bukhari ile Müslüm'ün bize rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Kalesi'ni fethetmek istediğinde dedi ki ben yarın bu sancağı Allah'ı ve Resulünü seven ve Allah'ın ve Resulünün de kendisini sevdiği bir komutana teslim edeceğim. Ömer radıyallahu anh diyor biz çocuklar gibi zıplamaya başladı. Hani acaba peygamberimiz bu önemli vazifeyi kime kime verecek? Çünkü onların derdi orada Hayber'i fethetmek değil. Oradan elde edilecek hurmaları almak değil. Onlar asıl hedefi duymuşlar, gayeyi duymuşlar. Allah'ı ve Resulünü seven, Allah'ın ve Resulünün de kendisini sevdiği bir adama vereceğim ben bunu. Sabah Ali radıyallahu anha peygamberimiz e, sancağı teslim ettiğinde ona dedi ki yoluna devam et ve sakın arkana bakma. Ali radıyallahu an yoluna devam ederken bir ara peygamberimiz ona seslendi. Ey Ali dedi ona bir öğüt verecek. Düşmanlarıyla karşılaştığında ne yapması gerektiğine dair bir öğüt verecek. Ali radıyallahu an Arkasına bakmadan yüz, yani sırtı peygamberimize dönük bir şekilde ''Buyur ey Allah'ın Resulü seni dinliyorum.'' dedi. Niye? Çünkü peygamberimiz ona ''Git o kaleyi fethet ve sakın sağa sola iltifat etme.'' dediğinden dolayı bir ses işittiği zaman arkasına dönme gereği duymadı. Önünde bir hedef var, önünde bir gaye var. Onu gerçekleştirmesi lazım. Halis kulların itaati böyledir işte. Onlar hayır olduğunu bildikleri bir şey kendilerine hedef olarak gösterildiğinde hiçbir sese hiçbir görüntüye iltifat etmezler. Şimdi İbrahim İbrahim Aleyhisselam'ı da düşünün. Hanımı bir taraftan işte söyleniyor. E bizi kime bırakıyorsun ey İbrahim diyor haklı haklı olarak. Çocuk bir taraftan ağlıyor ve yanlarında sadece kendilerine birkaç saat yetecek bir azık var. En son İbrahim Aleyhisselam geriye dönmeyince işte Müslüman kadın Hacer annemiz gibidir. Şuurludur, anlayışlıdır. Demek ki bu işin içinde bir şey var ki benim kocam beni bu vadiye terk edip benim ağlamalarıma da kulak vermeyip çekip gidiyor. Yoksa normalde Müslüman bir erkek niye hanımını çocuğunu ihmal etsin? Müslüman bir erkek hanımını çocuğunu niye bazı zamanlarda yalnız bıraksın? Demek ki burada daha önemli olan bir şey var. Bunu anladı ve ona şu şekilde sordu. Allah mı sana bunu emretti ey İbrahim? Allah mı sana bunu emretti? O da dedi ki evet. Allah bana ama ifadeye dikkat edin. Arkasına dönmeden bunu söylüyor. Niye? Çünkü Allah dedi ki onları oraya bırak ve ondan sonra orayı terk et git. İbrahim dönüp bakarsa şefkate gelebileceğine, merhamete gelebileceğine, onların ağlamasının onu yolundan alıkoyabileceğini düşündüğü için dönüp arkasına bile bakmıyor ve yoluna Allah'ın izni ve inayetiyle yoluna devam ediyor. Peki Hacer annemiz ne diyor ona? İzen la يُضَيِّعُنَا O zaman Allah bizi zayi etmez diyor. Yani eğer işte iman budur ablalar. İman demiş olduğumuz şey işte budur. Eğer bizi bu vadiye bırakmanı senden isteyen Allah'sa o Allah bizi burada zayi etmeyecektir. Peki Hacer annemiz bu bu istikamete, bu takvaya, bu teslimiyete ve tevekküle. Yani İslami hangi kavramı ele alırsanız alın. Nasıl ulaştı? Emin olun ki şöyle ulaştı. Ben annemin karnında bir su damlasıyken ben annemin karnında bir et parçasıyken, ben annemin karnında bir su tabakasının içerisindeyken beni ihmal etmeyip benim rızkımı bana gönderen Allah beni bu vadide zayi edecek değildir. Nasıl ki oraya yerleştirmiş olduğu bir bebek bütün acziyetine ve hiçbir beşer elinin oraya ulaşamıyor olmasına rağmen Allah onu 9 ay boyunca besliyor, tehlikelerden ve zararlardan koruyor ise Burada Allah şeriatıyla bizim burada kalmamızı bizden istiyor. Öyleyse o Allah bizi hiçbir surette zayi etmeyecektir dedi. İman. İşte iman köke oturursa Allah'ın izniyle onun üzerine bina edilen o binayı hiçbir şey sarsamaz. Bugün Müslüman kadınlara yönelik en büyük şikayetlerden bir tanesi nedir? Ablalar bir düşünün. Yani Müslüman kadın en büyük sorunlarından biri nedir? Rızık endişesidir. Çocukları için var olan gelecek kaygısıdır mesela. Yani kocasının bir Müslüman kadın İslam davasına hizmet etmesinden rahatsız değildir. Müslüman bir kadın kocasının Allah için koşturmasından rahatsız değildir. Peki Müslüman kadının rahatsız olduğu şey nedir? Aslında rızık endişesi vardır. Bu çocukların geleceği ne olacak? Biz bu çocuklara bir ev bırakabilecek miyiz? Yarın evlenmek istediklerinde bizim elimizde onlara yetecek kadar birikmiş bir para olacak mı? Ya da bir hastalık geldi başımıza, bir kaza bela oldu, bizim o kazayı belayı atlatacak kadar köşede bir birikmişimiz olmasın mı? Müslüman kadının endişesi budur. Peki bu endişenin sebebi nedir? İmandaki zafiyettir. Çünkü eğer o Hacer annemiz gibi Allah'a hakıyla iman etmiş olsaydı, bilecekti ki Allah'ın emrine ittiba ettiğimizden dolayı başımıza bir sıkıntı gelirse, Allah'ın bizi yarı yolda yüzüstü bırakması mümkün değildir. Şimdi size bir soru sorayım. Bunu düşünün, bu söylediğimi cevabını ben vereceğim inşallah. Örneğin, bir arkadaşınız size dese ki, e, benim dışarıda işim var. Tabii bunu bir misal olarak kabul edin sadece. Evet. Benim dışarıda işim var. E, beni idare et. Yani annem, babam veya hoca sorduğu zaman işte falanca bacı nerededir? Sen ki işte hastadır, rahatsızdır, içeride uyuyor de dese, böyle kendi aranızda bir anlaşma yapsanız, Arkadaşınız da sizin için kendisini feda etse, sonra bu olay açığa çıksa, yani sizin yapmak istediğiniz şey açığa çıksa ve arkadaşınızı da çağırsanız benim kötü bir niyetim yoktu. Mesela kitap ihtiyacım vardı, kitap almaya gittim ama bana izin verilmeyeceğini düşündüğüm için böyle bir şey söyledim deseniz. Arkadaşın, arkadaşınız da dese ki hayır, benim arkadaşım yalan söylüyor. Ee, kesinlikle ben böyle bir şey bilmiyorum. Gezip tozmak için böyle bir yalan söyledi dese yani veya siz şöyle söyleseniz tam tersini düşünün hayır ben öyle bir şey demedim o beni kandırdı onun bir ihtiyacı varmış bana dedi ki git benim bu ihtiyacımı karşıla ben de sırf beni o bana söylediği için dışarıya çıktım ve beni bir de bana dedi ki hocadan da izin aldım senin için dese siz bir daha o insanla arkadaşlık yapmasınız. böyle bir şeyi beşere bile yakıştırmasınız yani siz onun için kendinizi tehlikeye sokacaksınız. Onun bir sırrını paylaşacaksınız. Fakat siz ona bir iyilik yaparken iş açığa çıktığında arkadaşınız sizi yüzüstü bırakacak. Düşmanlarınızın eline terk edecek. Sizin yüzünüze dahi bakmayacak. Böyle bir şeyi beşere bile yakıştırmayız. Size desem ki siz böyle bir şey yapar mısınız? Her biriniz dersiniz nasıl bana böyle bir şey yakıştırırsınız diye. İşte Allah'a iman eden Müslüman bir kadın Rabbinin de kullarını yarı yolda bırakmayacağını bilir. Sen onun dinini yaşamak için, insanları onun dinine davet etmek için bazı zorluklarla karşılaşacaksın. O da sana diyecek ki ne halim varsa gör, benim bugün bu düşmanlar karşısında sana yapabilecek hiçbir şeyim yoktur diyecek. Böyle bir şeyin olması mümkün müdür? Böyle bir şeyin olması mümkün değil, değil. Peki bir insan bu sorunu nasıl çözecek? İşte Allah'a iman ederek çözecek. Allah'ı hakkıyla tanırsan, Allah'ı hakkıyla bilirsen Allah'ın izniyle bu sorunu çözersin. Bir de ahlaka dair bir örnek verdi bize burada. Yani bugün özellikle e, gençlere güzel bir örnek olacak bir bayanın kıssasını verdi bize. O da neydi? 22. sayfada anlatmış olduğu e, kısa. Ömer radıyallahu anh bir gün Medine'nin sokaklarında gezerken, teftiş yaparken baktı ki bir iki tane kadının konuşma sesi geliyor. Biri diğerine diyor ki kızım şu süte su kat. Kız da diyor ki anacığım sen Emirül ül mümininin bugünkü yeni emrini duymadın mı? Devlet bir talimat çıkardı. Bundan sonra sütlere su karıştırılmayacak. O kızına ne dedi peki? Kızım dedi sen şu anda Ömer'in seni görmediği bir noktadasın. Yani sen süte su karıştırsan ne olacak ki? Ömer'in haberi mi olacak bundan? Dedi. Kız ona ne dedi peki? Ey anacığım dedi ben herkesin içinde Ömer'e itaat edip yalnızken Ömer'e isyan edemem. Burada yok. Fakat başka rivayetlerde var bunun. Ömer beni görmüyor da Allah da mı beni görmüyor ey anacığım dedi. Tamam Ömer beni görmüyor doğrudur. Fakat alemlerin Rabbi olan Allah da mı beni görmüyor dedi. Allah beni görüyor. Allah beni işitiyor. Ömer radıyallahu anh bu sözleri işitince sabah bir araştırma yaptırdı. Bu iki tane bayanın eşleri var mı, bakan var mı? Kadının dul olduğunu, kızının da bekar olduğunu öğrendi. Hemen erkek çocuklarını topladı. Ben dedi sizi evlendirmek istiyorum. Ömer radıyallahu anh'ın küçük oğlu Asım bekardı. Beni evlendir babacım dedi. Ömer radıyallahu anh bu mümin, muttaki bayan ile kendi oğlu Asım'ı evlendirdi. Ve İslam tarihi çöküş sürecine girdiğinde bu çöküş sürecini durduran, tekrardan Allah Resulü'nün sünnetini ihya eden Ömer ibni Abdülaziz. İşte bu kızla Ömer radıyallahu, Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Asım'ın çocuğudur. Şimdi bu kıssa bize genel olarak neyi anlatır? Bu kıssa bize genel olarak şunu anlatır. Müslüman kadın eğer Rabbine hakkıyla iman etmiş, Allah'ın insanlar üzerindeki heymenesini, otoritesini, görmesini ve bilmesini, ilmiyle her şeyi ve herkesi kuşattığını hakkıyla ile ise onun ahlaki anlamda bir problem yaşaması çok zordur. Yaşasa bile tövbeyle hemen kendisine tekrardan çeki düzen verir. Mesela düşünün, kadınların kendileriyle ilgili en büyük şikayetleri nedir? Gıybet ve dedikodudur. Yani bir araya geldikleri zaman Allah'ın onlara verdiği bir hasret vardır, konuşma. O çok konuşma belli bir zaman sonra merak duygusuyla da birleşince, yani bu kadının fıtratındaki iki özelliğidir, konuşmak ve merak duygusu. Bu ikisi bir araya geldiği zaman kadın gıybetle, dedikoduyla veya başkalarının özel haberlerinde tecessüs yapmaya başlar. Peki Müslüman bir kadını bundan muhafaza edecek olan şey nedir? Allah'ın onu gördüğünü ve ağzından çıkacak her kelimeyi alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin bildiğini hesap etmesidir. Şimdi şöyle düşünün ablalar. İki kişinin gıybet yaptığını düşünün. Hakkında konuştukları adam veya bayan o anda o mecliste olsa veya onlara deseler ki burada bir gizli kamera var. Şu an hakkında konuştuğunuz kişi sizin onun hakkında söylediklerinizi duyuyor deseler. Bütün dünya bir araya gelse o iki insan gıybet yapar mı? Bütün ifrit ve şeytan orduları onlara vesvese verip gıybeti onların gözünde süslese onlar gıybet yaparlar mı? Yapmazlar. Niye? Çünkü tarafların kendilerini gördüğünü bildiğini biliyorlar. İşte o tarafı silin. Oraya Müslümanın hayatında olması gerektiği gibi merkeze alemlerin Rabbi olan Allah'ı koyun. Allah'ın her daim sizi gördüğünü ve duyduğunu bilin. Ve sizi bundan hesaba çekeceğini bilin. Bakın bakalım o zaman gıybet yapıyor veya insanların hakkında insan tecessüste bulunuyor musunuz? Mümkün değildir. Bu kızı kul hakkına girmekten ve cemaatin İslam cemaatinin, İslam ümmetinin lideri olan halifeye Ömer radıyallahu anh'a mukalefet etmekten alıkoyan şey nedir? Alıkoyan şey onun Allah'ın onu gördüğünü, Allah'ın onu duyduğunu bilmesidir. Aynısı bizim için de geçerlidir gençliğimizden kaynaklı bütün hatalarımız ve bütün yanlışlarımızın çözümü, Allah'ın bizim üzerimizdeki el-muhaymin oluşunu, eşşahid oluşunu, eşşehid oluşunu, her şeye şahit olduğunu kişinin her daim hissetmesi bunun farkında olmasıdır. Bu imanı kalbinizde cilaladıkça, imanınızı, kalbinizi bununla süsleyip parlattıkça göreceksiniz ki hayatınızdaki birçok problem kendiliğinden çözülmeye başlamış. Şimdi Müslüman bir genç bayan İman etti diyelim, İslam davasının içerisine girdi. Müslüman bir genç e, bayan kardeşimiz, sizler gibi ablalarımız, şuurlandılar, iman ettiler, cahiliyeden kurtuldular, şimdi Müslüman oldular. İslam'ın öğretilerini tane tane öğreniyorlar. Allah benden ne istiyor? Öğrendik diyelim. Şimdi biz bunları öğrendiğimiz zaman ablalar, bir taraftan nefsimiz, yani nefsimizin bazı istekleri var ve nefsimizin bu istekleri Allah'ın bizden istedikleriyle uyuşmuyor. Sonra şeytan, yani sürekli kafamızın içinde bir ses, sürekli kalbimizin içinde bir ses, bizim yöneldiğimiz istikametin hilafına bir istikameti bize gösteriyor. Süslüyor, sağdan yaklaşıyor, soldan yaklaşıyor, bir de hiç susmuyor. Yani sürekli bir şekilde, ısrarlı bir şekilde bizi teşvik ediyor. O da bitti. İçinde yaşamış olduğumuz bir toplum var. Yani e, o toplum bizim kaçındığımız her şeyi yapıyor yapılmasının doğru olduğuna inanıyor. Ve aynı zamanda da yapmadığımızdan dolayı bizi küçümsüyor, bizi kınıyor. Yani mesela bugün Müslüman bir kadının tesettürü onun kalesidir. Onun şerefidir, onun izzetidir. Bütün Müslümanlar namına bir davetidir. Yani yolda yürüdüğü zaman bile İslam budur diyeceği bir davet vesilesidir. Ama insanlar böyle giyinmiyorlar. Giyinmeyi de hoş karşılamıyorlar. işte bazı Müslüman, onurlu bir Müslüman kadının asla kendine yakıştırmayacağı bazı sıfatlarla benzetmeler yapıyorlar. Sizleri tenzih ediyorum, söylemeyeceğim şimdi ama insanın moralini bozacak şeyler yapıyorlar. Peki biz ne yapıyoruz? Bütün bu meydan okumalar karşısında Allah'ın bize emrettiği gibi istikamet üzere durmaya çalışıyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Yani sadece kendimizi ıslah etmek gibi bir derdimiz yok. Bununla beraber içinde bulunduğumuz toplumu da ıslah etmeye çalışıyoruz. Yani bu kötülüğün menbaını da Kurutmaya çalışıyorum. Çok güzel. Şimdi böyle birinin kendisini ıslah ederken yaşayacağı zorlukları anlatmama gerek yok. Çünkü her biriniz zaten kendi nefsinizde bunu yaşıyorsunuz. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Müslüman bir bayan kendisini ıslah ederken bazen yanlış çözüm yolları bulabiliyor kendisine. Mesela ne yapıyor? Bir alışkanlığı var diyelim. E, müzik dinliyor örneğin. Ama müzik dinlememesi gerektiğini de biliyor. Bunu da öğrendi diyelim. Oturuyor. Şöyle düşünüyor. Müzik dinlemeyeceğim. Müzik dinlemeyeceğim. Müzik dinlemek haramdır. Ama şeytan öbür taraftan yaklaşıyor. Ya ne haram olur ki? Sana Allah'ı hatırlatan müzikler de var. Onları da dinleyebilirsin. Ne var ki bunda? Yani içinde böyle güzel İslami şeyler anlatan müzikler de var. Tamam sen raks, raks müziği dinleme, işte arabeks dinleme, pop dinleme ama gel İslami ilahileri dinle. <gülüyor> Şimdi kafası karışıyor. Direnci kırılıyor. Kendinde o Biraz önce kendinde bulunan iradeyi kendinde bulamıyor. Kendinde bulamıyor artık. Niye kardeşlerim? Çünkü çözüm yanlış. Hiçbir kötülük oturup sayıklamayla terk edilemez. Yani eğer sayıklamayla insanlar kötülükleri hayatlarından atabilselerdi, peygamberler papağan bir toplum yetiştirirlerdi. Sürekli aynı şeyleri tekrarlayan yapmamalıyım, etmemeliyim değil. Çıkarın bunu. Yani koyun bir kenara böyle yapmadı diyelim. Veya şöyle yaptı. Gitti o an... E, sınıfta e, kendiyle beraber veya bir arkadaşını buldu, oturdu onunla konuşuyor. Ama içinden bir istek var. Sigara içmesini istiyor, müzik dinlemesini istiyor, işte erkeklerle gezip tozmasını. Ne var ki bunda? E, diyor işte komşumuzun oğludur. Anlatırım belki o da, o da kabul eder. İşte İslam üzere bir, bir yuva kurarız. Bunların bu sesin kesilmediğini görünce bir arkadaşıyla gidip konuşmaya başlıyor. Arkadaşıyla konuşuyor, o an unutuyor isteklerini. Konuşma bitip tekrar geri evine döndüğünde aynı seslerin tekrar tekrar devam ettiğini görüyor. Bu sefer aklına şu geliyor, benim bu seslere karşı direnç göstermem mümkün değildir. Ondan dolayı ben en iyisi yelkenleri indireyim, ne yapayım Allah'a tövbe ederim diyor ve şeytanın avucunun içerisine giriyor. Ama peygamberin metodunu uygulasaydı, tam tersini düşünün, <gülüyor> Allah beni görüyor deseydi. Allah beni görüyor. Allah benim ne yapmak istediğimi işitiyor. Ve benim Rabbim öyle bir Allah'tır ki benim üzerimde bu kadar nimeti varken, bana bu kadar imkan tanımışken ben nasıl olur böyle bir Allah'a isyan ederim deseydi. Yani görmüyor muyum bana verdiği eli, görmüyor muyum bana verdiği sureti, görmüyor muyum bana verdiği kudreti, nasıl ben nankörlük yapıp Rabbime isyan ederim de, Allah'a karşı gelirim dese diyelim içinden aynı ses gelmeye devam ediyor. Yani şeytan aynı şeyleri söylüyor. Bu sefer ne diyecek? Benim Rabbim öyle kuvvetlidir ki, benim Rabbim öyle güçlüdür ki bu içimdeki sesi kesebilecek olan kendisine sığındığımda beni bu vesveselerden koruyabilecek olan gene benim Rabbimdir diyecek. Bu sefer Allah'a yönelecek. Ama nasıl yönelecek? Bütün içtenliğiyle, bütün his duygusuyla Allah'a yönelecek. Allah'ım dediğinde tir titriyecek. Ya Rabbi beni muhafaza et diyecek. Benim bu şeytanın nefsimin vesveselerine, azgınlığına karşı koyacak bir gücüm yoktur diyecek. O zaman görecek ki Allah kendisine hakkıyla iltica edenleri bütün korktuklarından koruduğu gibi, bütün korkularından emin kıldığı gibi Allah Azze onu da korkularından, kötülüklerden emin kılacak. Nasıl açtı bu sorunu Müslüman kadın? Allah'a olan imanıyla Allah'ın varlığını, birliğini, otoritesini kendi üzerinde hissetmesiyle mümkün oldu. Diyelim ki nefsine uydu, unuttu, hata yaptı. O içinden gelen kötü seslere kulak verdi, uydu. Gene şeytanın avucuna düşmeyecek. Benim Rabbim tevvaptır diyecek. Benim Rabbim gafurdur diyecek. Benim Rabbim hayalıdır diyecek. Kendisine yönelenin duasını geri çevirmekten utanan bir Allah'tır diyecek. Benim Rabbim şeytanın duasına bile icabet eden bir Allah'tır diyecek. Benim gibi onu birleyen bu bir kulunu mu geri çevirecek diye düşünecek. Tekrar kendisine çeki düzen verecek. Tövbeyle, istiğfarla tekrardan geri istikamete dönecekler. Fakat eğer Allah'la değil de, imanla değil de, istikameti bir şeyleri tekrarlamakla, birileriyle konuşmakla, kendimizi oyalayacak bir takım kitaplarla, eğer istikamet üzere kalmaya çalışırsak, bunlar bir yere kadar bizi götürür, bir yerden sonra tekrardan bizim ayağımızı kaydırır. Mesela bir medrese ortamına geliriz. Müslüman kardeşlerimizin arasında namazlarımıza dikkat ederiz, ibadetlerimize dikkat ederiz, işte konuşmalarımıza dikkat ederiz. Ama tatil zamanı gelir eve gittiğimizde Allah'a olan imanımızdan değil arkadaşlarımızın yanında bulunmamızdan ötürü kendimize çeki düzen verdiğimizde o üç günlük, beş günlük tatilde asla bize yakışmayacak olan kötü bir takım davranışları çok rahat bir şekilde yapa, yapabiliriz. Onun için... Merkezinde Allah olmayan bütün çözümler geçici çözümlerdir. Merkezinde Allah olmayan bütün istikametler sadece bir yere kadar insanı götürür ama sona kadar insanı götürmesi mümkün değildir. Onun için Allah'a iman ilkesi bizim için çok çok önemli bir ilkedir. Bundan kastettiğimiz de Allah'ı kendini tanıttığı gibi tanımaktır. Bu şekilde Allah'ı tanıdığımız takdirde göreceksiniz ki hayatımızda düzelmeyeceğini düşündüğümüz birçok problem Kendiliğinden hayatımızda Allah'ın izniyle düzelecektir. Evet. Mesela bir örnek daha verelim. İman esaslarıyla ilgili kitaplara ve rasullere iman. Kitaplara ve rasullere iman meselesi. Bugün insanlığın içinde bulunduğu en büyük keşmekeşlerden bir tanesi model sorunudur. Yani kimi kendimize model alacağız? Kimin peşinden gideceğiz? Bizim hayatımızda bir şeyde tereddüt ettiğimizde kim bizim ölçümüz olacak? Saçımız kime benzeyecek? Eteğimiz kime benzeyecek? Feracemiz kime benzeyecek? İnsanların bu sorunu vardır. Hem manevi dünyalarında hem de maddi dünyalarında kime benzeyeceklerine dair insanlar bir sıkıntı yaşıyorlar. Müslüman bir kadın hakkıyla Allah'a ve Resul Resullerine ve Allah'ın Resullerle gönderdiği kitaplarına iman ederse Müslüman kadının asla böyle bir problemi olmaz. Mümkün değildir onun böyle bir probleminin olması. Haliyle onurlu kişilik sahibi ne yaptığını bilen bir insan olaraktan var olur. Şimdi insan kimi örnek alacağını bilmediği zaman, örneklik noktaları karıştığı zaman insanın kafasında bu direkt insanın karakterini etkiler. Çünkü insan dün doğru dediğine bugün yanlış der. Dün asla örnek alınmaması gerekir dediği şeyi bugün kendisine örnek almaya başlar. Düşmanı olarak gördüğü mesela düşünün, Müslüman bir genç kız düşünün, bugün işte diyelim ki gündemi takip ediyor. Suriye'ye baktı, Suriye'de her tarafta kan var, her tarafta acı var, her tarafta feryat figan var. Döndü Arakan'a baktı, Arakan'da insanlar dili dili yakılıyorlar. Döndü Irak'a baktı, ismi Ayşe olan, ismi Ebubekir Bekir olan, ismi Ömer olan insanlar derileri, derileri yüzülüyor. Bunu gördü. Sonra kendi kendine sordu. Bütün bunların sebebi nedir dedi. Bunlara sebebiyet veren nedir? Batı dünyasıdır. Ama çantası batı dünyasınınki gibi. Saçı batı dünyasınınki gibi. Başındaki örtü batı dünyasının moda moda günlerinde göstermiş olduğu örtü gibi. Siz bundan hiçbir şey yapamazsınız. Bunun ne kendine faydası olur ne de içinde yaşamış olduğu topluma faydası olur. Çünkü bu karaktersiz, kişiliksiz, ne inandığı belli olmayan bir insan tipidir. Bu rüzgarın önündeki münafık karakteri gibidir. Rüzgarın önündeki tüy gibidir. Rüzgar onu bu taraftan estiğinde bu tarafa yatırır. Bu taraftan estiğinde bu tarafa yatırır. Yani bugün Amerika Irak'ı işgal ettiğinde, Türkiye'de başörtüsü yasaklandığında meydanlara dökülüp bu kötülüğü protesto etmek isteyen insanlar güzel bir şey yaptılar. Çünkü kötülüğü protesto etmek de Müslümanın vazifelerinden bir tanesidir. Ama şöyle bir bakış attığınız zaman oraya çıkan meydandaki insanlara üstlerindeki kıyafetten, kullanmış oldukları markalardan, konuşma tarzlarından, hayat tarzlarından bir günü nasıl geçirdiklerine kadar tamamı kahrolsun falanca ülke dedikleri ülkenin şeyini yansıtıyor. Yani orada örnek veriyorum, orada protesto yaptılar, oradan sonra gittiler bir şeyde sandviç yediler. Orada protesto yaptılar, ondan sonra gittiler bilmem hangi markanın Hamburgerini yediler, onu bilmem hangi markanın pizzasını pizzasını yediler. Sigara çıkardılar ceplerinden, bir kültürü ifade eden bir sigara yaktılar. Bir bayan işte başörtüsüne özgürlük dedi ama üzerindeki kıyafet Avrupa'da düzenlenen bir defiledeki Avrupalı kadınların bize göstermiş oldukları tesettür biçimi. Şimdi soru, böylesi bir insanın kendine veya içinde yaşamış olduğu topluma bir faydası olabilir mi? Olamaz. Kahrolsun falanca yer dediği ülkenin standartlarına göre hayatını devam ettiriyor. Niye? Çünkü kafasında neyi örnek alacağı, neyi takip edeceği, neyi gündem edineceğine dair kafasında bir karışıklık vardır. Tam anlamıyla kafası bu konuda net değildir bundan dolayı. İşte Müslüman bir kadın kitaplara ve Rasullere iman ettiği zaman o kompleksten kurtulur. Allah Rasulü'nün döneminde şimdi bir örnek olaraktan söyleyelim. İleride de gelecek zaten bu konu inşallah. Mesela dünyanın en büyük gücü o zaman kim? Dünyanın en büyük gücü o zaman işte Roma ve İran. Şimdi İran'ı fethetmeye gitmişler Müslümanlar. Fetih görüşmeleri için kafirlerin karşısına giden adamın üzerindeki elbise diz kapaklarının biraz altında. Gayet sade, belki yamalı bir elbise. Dünyanın en süper devletlerinden birinin sarayına, beyaz saray, bugünkü beyaz saray gibi düşünün. Beyaz saraya gitmiş. Elinde bir tane mızrak var. Bir de devesinin yularından tutmuş. Manzarayı düşünün. Yani bugün beyaz saraya böyle bir adamın girdiğini düşünün. Devesinin yularını onların ihtişamlarını göstermek için koydukları ipek yastıklara dolayacak. Elindeki mızrağı da onların halılarına batıra batıra onların karşısına gidecek. Soru. Oradaki rüstem Müslümanların elçisini karşılamadan önce Niye öyle büyük bir çadır kurdu? Koca bir çadır koydu. Çünkü onun kendisini takip ettiği bir hayat modeli var. O hayat modeline göre bir devlet başkanının sarayı şöyle olmalı, böyle olmalı. Belli standartları var. Ben de diye, muhtemelen Müslümanlar gelip bu ihtişamı gördükleri zaman Müslümanlar e, perişan olacaklar. Bizim böyle bir ülkeyi yenmemiz, bunları alt etmemiz mümkün değil diyecekler. Bedeviliklerini, geri kalmışlıklarını fark edecekler ve ee, geri dönecekler. Ama karşısında öyle bir duruş gördü ki dünyadaki hiçbir akımdan etkilenmemiş olan dünyanın hiçbir yerinde var olan bir sistemin kendilerine zerre miskal kadar tesiri olmamış olan kendileri gibi olan kendileri gibi giyinen, kendileri gibi konuşan, kendileri gibi davranan yani kendi kültürlerinin sahibi olan insanlar gördüler. Etkilemek için kurduğu çadırda kendisi de yanında bulunanların hepsi de o sahabeden etkilendiler. Niçin? Burada asıl önemli olan nokta bu. Yani bu sahabeyi çölde çobanken İran gibi bir devleti etkileyecek hale getiren durum neydi? Çünkü onlar Allah Resulü'nden ve Allah Resulü'ne gelen kitaptan başka hiçbir şey onları etkilemiyor. Onlar için örneklik teşkil etmiyordu. Onun için dünyadaki hiçbir ülkedeki var olan güzellik onları zerre kadar etkilemedi. Bilakis onların içinde bulundukları durum başka ülkeleri başka insanları etkilemiş oldu. Yani örneklik meselesi Müslümanların hayatındaki en önemli meselelerden bir tanesidir. Fakat maalesef dediğimiz gibi insanlar bugün neyi örnek alacaklarını bilmedikleri için ağzı bir şey anlatıyor, kafasındaki bambaşka bir şey anlatıyor, üstündeki bambaşka bambaşka bir şey anlatıyor. Müslüman kadını bu keşmekeşten kurtarmak lazım. Bunun yolu da nedir? Kitabı ve Resulü kendisine kişinin örnek almasıdır. Mesela ahiret gününe iman. Bizim bu kitapta göreceğimiz bütün başlıklar karşı görevlerimiz, nokta noktaya karşı sorumluluklarımız diyeceğiz. Ve İslam şeriatı demiş olduğumuz şeriat sorumluluklar silsilesidir. Yani senin kendine karşı, anne babana karşı, kocana karşı, işte çocuklarına karşı, Müslüman kardeşlerine karşı sorumlulukları Bütün din şeriat nedir desek, bütün şeriat hukuktur. Yani insanların birbirlerine karşı ve bazı noktalara karşı insanların sorumluluklarıdır. Peki, kişi bir gün Allah'ın huzuruna döndürüleceğine ve ağzından çıkan yaptığı bütün davranışlardan hesaba çekileceğine inanmadığında veya hakkıyla buna inanmadığında kişinin bu sorumluluklarını yerine getirmesi mümkün müdür? Mümkün değildir ablalar. İnsanların sizi gördüğü yerlerde sorumluluklarınızı yerine getirirsiniz ama kendi başınıza kaldığınız yerlerde bütün hakları ayaklarınızın altına alır, bütün hakları çiğnersiniz. Onun için ahirete iman sizi irade sahibi yapar. İrade. İrade dediğimde ne anlayacaksınız? Asrımızın en yitik hazinesini anlayacaksınız. İrade. Ya insanlar bir şeyleri yapmak için adım atma iradesini kendilerinde bulamıyorlar ya da bir şeye başladıklarında onu devam edip sonlandırma iradesini kendilerinde bulamıyorlar. Niye? Çünkü çevremizde var olan cahiliye kültürü insanların iradesini kökten dinamitlemiştir. İrade yok. Her şey değişiyor sürekli. Dün sizde var olan artık bugün yok. Yenisi yenisi çıkıyor. Haliyle bir türlü sebat etmek, irade göstermek, bir şey üzerinde sabit kadem olmak mümkün mümkün olmuyor. Ahirete iman işte sizi irade sahibi yapar. Çünkü bilirsiniz ki değişkenler bugün var, yarın yok. Ama hesap vereceğiniz gerçeği her zaman sizin gözünüzün önünde var ve Allah'a hesap vereceksiniz. Burada bazı ayetler vermiş ahirete iman ile ilgili sayfa 23'te verdiği ayet 23'ten sonra başlayan ayeti kerimeler 24'te estağfurullah sayfa 24'teki ayeti kerimeler mesela bunlardan bir tanesi her Müslümanın hemen hemen hafızında olan Zilzal suresindeki ayeti kerimedir. Kim zerreyi miskal bir hayır yaparsa onu görecek. Kim zerreyi miskal bir şer yaparsa onu görecek. Şimdi bunu bilen bunun farkında olan bir Müslüman sürekli kendisini hatırlatıyor. Sen yarın Allah'ın huzurunda duracak ve Allah'a hesap vereceksin. Hani Allah bize hatırlatıyor ya Kur'an'dan. Summa ila Rabbi kunturjaun. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Yani bu işin bir dönüşü var. Sadece dünya ile yeterli kalmayacak diyor ya Allah Azze ve Celle bize. Ve ila Allah Dönüş, varış Allah'adır diyor Allah Azze ve Celle. Müslüman bir kadın bunun farkında olduğu zaman ablalar... Bütün sorumluluklarını bu esasa göre yerine getirecektir. Bir Allah var, beni geri döndürecek, beni tekrar hesaba çekecek, bunun bilincinde olacaktır. Onun için her bir iman esası, her bir iman esası kişinin takvasında ve istikametinde bir yönü mutlaka tedavi eder. Eğer insanlar iman esaslarına dört elle yapışsa, iman esaslarını dört elle tutunsalar iman esaslarına emin olun ki çözmek istedikleri birçok problemin kendiliğinden çözüldüğünü görecekler. Mesela biz hepimiz sahabe hayatlarını okuduktan sonra şu soruyu kendimize sormuşuzdur. Yani bu adamlarda da nefis var. Bu bayanlarda da şeytan bunlara da vesvese veriyor. Ama onların kendilerini ıslah etmesi, onların kendilerini düzeltmesi çok rahat oluyor. Çok basit bir şekilde dinlerini yaşıyorlar. Biz bugün bu kadar okuyoruz, araştırıyoruz, konuşuyoruz ama yine onların topuklarına daha yani onlar öyle bir Vadide yürüyorlar ki biz henüz onların topuklarına dahi ulaşmış değiliz. Hatta bunu hayal dahi edemiyoruz. Niye? Çünkü onlar sorunlara köklü çözüm getirdiler. Köklü çözüm neydi? İman ve iman esaslarıydı. İman esaslarına dört elle yapıştılar. Şimdi size sorsam desem ki mesela bir Müslümanı en fazla kötülükten alıkoyan şey nedir? Bana diyeceksiniz ki ikidir. Bir Müslümanı en fazla kötülükten alıkoyan. Aynı zamanda en fazla hayra da teşvik eden nedir? İkidir. Bir, <gülüyor> kişinin takvasıdır. Yani merkeze Allah Azze ve koyup o şekilde yaşamasıdır. İki, hayasıdır. Yani çevresinde bulunan Müslüman Müslümanlardan haya etmesi ve utanmasıdır. Peki soru şu. Sizin hiçbir zaman tek başınıza kaldığınız bir zaman var mıdır ki insan haya etmeyi bıraksın? Hadi takva diyelim ki insan bazen unuttu, zayıfladı gitti. Sağımızda ve solumuzda sürekli bizimle beraber olan, her daim bizim yaptıklarımızı kayıt altına alan, bize karşı hürmetkar olan, yani hanımımız başını açtığı zaman odayı terk eden melekler yok mudur? Vardır. E sen niçin e, haya ile bazı kötülüklerden kendini engelleyip bazı hayırları yapmak için illaki yanında bir iki tane arkadaşının olmasını bekliyorsun? Zaten Allah senin yanına arkadaş koymuş, meleklerden daha temiz, Meleklerden daha vefalı ve daha saygılı bir arkadaş var mıdır? Yoktur. Ama biz bu iman ilkesini küllendirdiğimiz için alta doğru ittiğimizden dolayı biz yanı başımızda bugün var, yarın yok. Varken bizi bir kere hayra teşvik ediyorsa iki defa kötülüğe teşvik eden bir arkadaşımızın varlığını önemsiyoruz. Ama sürekli bizimle beraber olan hayır ehli meleklerin varlığını önemsemiyoruz. Biz de sahabe gibi köklü çözüme yapışırsak İman ilkelerini hayatımızda görünür hale getirirsek ablalar göreceksiniz ki biz de çok basit yöntemlerle hayatımızdaki birçok sorunu çözecek. Hayal ettiğimiz birçok hayrı e, elde etmiş olacağız. Tabi burada dikkat ederseniz müellikimiz dedi ki Müslüman kadın imanlıdır ve Müslüman kadın şuurludur. Yani iman var Müslüman kadında bir de Müslüman kadında şuur var aynı zamanda. Bu şuur ney? Şimdi isterseniz biraz onunla ilgili de konuşalım, ondan sonra dersimizi bitirelim. Şuurdan kastettiğimiz şey şu ablalar, şuur. Şimdi e, şuur, imanın canlı olması demektir. Şaara demek insanın bir şeyi bilmesi, insanın bir şeyin farkında olması. Yani farkında, farkındalık demiş olduğumuz şey şuur demektir. Sen Allah'ın varlığına inanıyorsun, Allah'ın seni gördüğüne inanıyorsun. Bu imandır. Ama senin bu bilgin seni bir hayra teşvik edip seni bir kötülükten alıkoyuyorsa işte şuur budur. Yani o imanın canlı olması, senin hayatına müdahil olması, etken haline, etken haline gelmesi. Peki çok güzel. Çok güzel. İmanı nasıl elde edeceğiz? Şuuru nasıl elde edeceğiz? Aslında biz inşallah Rabbimizin de inayetiyle imanı elde ettik. Fakat bizim daha ziyade ihtiyacımız olan şey nedir? Daha ziyade ihtiyacımız olan şey şuur. Yani imanın canlı halde olmasıdır. İman, i̇man, bilgi ve teslimiyetle elde edilir. Şuur ise tefekkür ve amelle elde edilir. Yani sen Allah'a inanıp mümin olabilmen için bilgin varsa ve bir de Allah seni teslimiyete muvaffak kılmışsa yani Allah demişse doğrudur, Resulü demişse doğrudur. İmanı elde edersin. Ama o imanın burada verdiğimiz örneklerde olduğu gibi seni böyle iten bir güç olmasını, engelleyen bir koruma kalkanı olmasını istiyorsan senin şuura ihtiyacın var. Şuur neyle olur peki? Birincisi tefekkürle, ikincisi amel ile olur. Tefekkür edeceksin. Niçin Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de sürekli müminleri tefekküre teşvik ediyor? Niye münafıkların ve kafirlerin düşünmediğini söylüyor? Niye Allah Azze ve Celle kalbinde kilit olanların bu Kur'an üzerinde tefekkür etmeyeceğini söylüyor? Niye Rabbimiz kafirleri yiyip içip zevklenen ve faydalanan hayvanlara benzetiyor sebep? Çünkü müminle kafir arasındaki fark biri tefekkür eder, tedebbür eder, biri tefekkürü ve tedebbürü terk eder. Mümin neyi tefekkür eder? Bir, Allah'ın kainatta yarattığı kevni ayetleri tefekkür eder. Semaya bakar, dağlara bakar, yerlere bakar, aynaya bakar. Allah ne güzel yaratmış der, bu nasıl büyük bir Allah'tır der. Ne kadar güzel bir denge kurmuş der. Bunları düşünür. Sonra Allah'ın kitabına bakar. Yani Kur'an-ı Kerim üzerinde tefekkür eder. Şere'i ayetleri tedebbür eder. Onların arasındaki uyumu, onların arasındaki güzelliği, insanları nasıl selamete ve rahmete davet ettiğini kişi bizzat kendisi düşünür, bizzat kendisi tefekkür eder. Sonra da amel eder. Yani mesela baktı diyelim, kainattaki güzellikleri gördü, vay be deyip oturmaz yerine. Allah'ı tesbih eder. Subhanallah der ya Rabbi sen ne kadar büyüksün. Sen ne kadar eksikliklerden münezzehsin. Sana hamd ediyorum Allah'ım der. Ama öyle bir hamd eder ki bütün kainatın Allah'ı hamdıyla tesbih etmesiyle beraber o da bu koronun içerisinde Allah Azze ve Celle'ye hamd eder. Çünkü bu hamd telkin yoluyla oluşmuş bir hamd değildir. Yani bir derse katılırsın. Hoca sana der ki Allah'a hamd etmen lazım. On tane hamd edersin unutursun ondan sonra. Telkinle oluşmuş olan bilgi geçici bilgidir. Ama kendin tefekkür edersin Allah'ın büyüklüğünü görürsün. Dilin dönmese bile vücudundaki zerreler Allah'a hamd ile tesbih eder. Çünkü bu büyüklük karşısında aklın da, kalbin de acziyete düşer. Böyle bir hamd yaparsan dağlarla beraber, ağaçların gölgeleriyle beraber, sen de kainattaki bütün varlıklarla beraber Allah'a hamd ile tesbih etmeye başlarsın. Allah'ın kendi üzerindeki nimetlerini görürsün. Yani insanoğlu ne kadar nankördür? Kahrolası insan ne kadar da kafirdir diyor Allah Azze ve Celle. Allah onun hayatında milyonlarca güzellik yaratmışken insan hep sorunlara takılır. Yani bugün birçok insanı alın karşınıza nasılsın diyeyim. Size hayatındaki güzellikleri anlatmak yerine hayatındaki sorunları anlatır. Niye? Çünkü kördür. Tefekkür etmiyor. Yahu Allah sana milyon tane güzellik vermiş. Milyon tane güzelliğin içinde şımarmayasın diye iki tane de musibet vermiş. İki tane musibeti görüp milyon tane güzelliği görmemek için bir insanın en basitinden hem kalbinin hem de gözünün kör olması gerekir. İşte tefekkür eden, düşünen insanlar bunların farkına varacak olan insanlardır. Ve bu tefekkür de senin kendi çalışmanın sonucu olduğu için Allah'ın da bereketiyle beraber amele dönüşecek. Dilin, kalbin, bedenin Allah'a kulluk yapmak için Yarışacaklar. İşte şuur demiş olduğumuz şey budur. Yani imanı canlı hale getiren şey. Her müminin kalbinde iman vardır. Ama bazen insanın kendi yanlışlarından dolayı onun üzeri küllenir. Yani o altında böyle hafif bir kor ateş vardır. Onun üzeri küllenir. İşte tefekkür demiş olduğumuz şey onu yellemektir. O altlara gitmiş olan korları tekrardan o közleri tekrardan kor hale getirip onunla tekrardan kendi küllerinden bir ateş yakmaktır. Hepimizin sermayesi kalbimizdedir. Dışarıdan bir sermaye ihtiyacımız yoktur. Allah'a hamdolsun. Fakat bu şuur meselesi tefekkür ve tefekkürün neticesinde Allah Azze ve Celle'ye karşı kulluk yapmak yani amel. Bu da imanın şuur haline dönüşmesidir. Evet. Benim bu iman ve şuur bölümüyle ilgili söyleyeceklerim bunlardır. İnşallah.